Cevdet Bey ve Oğulları yazar Orhan Pamuk. Geceliğin kolu da, sırtım da, bütün sınıfta, çarşaflar da of of of bütün yatakta sırlı sıklan. Evet her şey sırlı sıklan ve ben uyandım diye mırıldandı Cevdet Bey. Her şey az önce gördüğü rüyadaki gibi sırlı sıklandı. Yatanda homurdanarak döndü. Rüyayı hatırladı ve korktu. Rüyada Kuladaki Sübyan Mektebinde Hocanın karşısında oturuyordu. Başını ıslak yastıktan kaldırıp doğruldu. Evet, hocanın karşısında oturuyorduk. Bütün okul diz boyu suya gömülmüştü diye söylendi. Niye gömülmüştü? Çünkü okulun tavanı akıyordu. Tavandan akan tuzlu sular benim alnımdan ve göğsümden dökülüyor. Bütün odaya yayılıyordu. Hoca da değneğiyle bütün sınıfta beni gösteriyor. Hep bu Cevdet'in yüzünden diyordu. Hocanın değneğiyle kendisini nasıl gösterdiğini, bütün arkadaşlarının dönüp suçlayarak ve küçümseyerek kendisine nasıl baktıklarını, kendisinden iki yaş büyük abisinin de kendisini herkesten çok küçümsediğini gözünün önünde canlandırınca ürperdi. Ama gözünü kırpmadan, bütün sınıfı bir solukta falakadan geçiren, bir tokatla bir oğlanı bayıltan hoca, bir türlü gelip tavandan akan sular için kendisini cezalandırmıyordu. Cevdet Bey, Herkesten başkaydım, yalnızdım, beni küçümsüyorlardı diye düşündüm. Ama hiçbiri gelip bana dokunmaya cesaret edemiyor. Sular da bütün okulu döktürüyordu. Korkunç rüya bir anda neşeli ve hoş bir anı olabildi. Ben başkaydım, yalnızdım ama beni cezalandıramıyorlardı. Bir kere okulun damına çıkıp kiremitleri kırdığını hatırlayarak ayağa kalktım. Kiremitleri kırmıştım. Kaç yaşındaydım? 7 yaşındaydım. Şimdi 37'yim. Nişanlandım, yakında evleneceğim. Nişanlısını hatırlayınca heyecanlandı. Evet, yakında evleneceğim. Sonra Aman, hala uyanıyorum, geç kaldım. Vakti anlamak için önce pencereye koştu. Perdelerin arasından dışarıya baktı. Dışarıda tuhaf bir ışık ve sis vardı. Güneşin dokunduğunu anladı. Sonra bu eski alışkanlığına kızarak dönüp saatine baktı. Atatürk'e kayarım. Aman aman, geç kalmayayım diye söylenerek helaya koştu. Yıkanıp temizlenince neşesi daha da arttı. Tıraş olurken gene rüyayı düşündü. Sonra Şükrü Paşa'nın konağına gideceğini hatırlayıp o yeni ve temiz pantolonla ceketi, yakası kolalı, kartonlaşmış gömleği ve zarif bulduğu kravatı taktı. Başına nişan töreninden önce kalıplattığı fesini oturttu. Küçük masa aynasında kendisini seyretti ve istediği gibi olduğuna karar verdi. Ama gene de içinde bir hüzün uyandı. Bütün bu şık kıyafette, nişanlısının konağına gideceği için telaşlanmasında gülünç bir şeyler olmalıydı. Bu küçük ve zararsız sözünle perdeleri açtı. Siz, Şehzadebaşı Camii'nin minarelerini örtmüş ama kubbeyi gizleyememişti. Yan bahçedeki çardak her zamankinden daha yeşildi. Sıcak bir gün olacak diye düşündü. Çardağın altında bir kedi ağır ağır yalanıyordu. Cevdet Bey, bir şey hatırlayarak pencereden uzandı ve gördü. Kupa arabası da gelmiş, evin önünde durmuştu. Atlar kuyruklarını sallıyorlar, Cevdet Bey bekleyen arabacı kapının önünde sigara içiyordu. Cevdet Bey hatırladığı sigara paketini ve çakmağını, cüzdanını ve bir kere daha baktığı saatini ceplerine yerleştirerek odadan çıktı. Merdivenleri her zamanki alışkanlığıyla gürültüyle indi. Gene her zamanki gibi gürültüyü duyan Zeliha Hanım... Merdivenlerin eşiğinde onu gülümseyerek karşıladı ve kahvaltısının hazır olduğunu söyledi. Cevdet Bey somurtmaya çalışarak, "Vaktim yok Zeliha Hanımcığım.'' dedi. ''Hemen çıkıyorum.'' Yaşlı kadın üzüntüyle, ''Bir şey yemeden hiç olur mu?'' dedi. Cevdet Bey'in yüzündeki kararlı anlatımı görünce mutfağa koştu. Cevdet Bey kadının arkasından sıkıntıyla baktı ama dışarı çıkamadı. Evlendikten sonra ondan nasıl kurtulacağını düşündü. Çok uzak bir akraba olan bu kadınla burada ana oğul gibiydiler. 9 yıl önce bu evi satın aldığında Haseki de ondan çok daha yakın akrabaları olmasına rağmen hayatına daha az karışacağını düşünerek bu kadını yanına almıştı. Kimsesiz ve yoksul olan kadın ev işlerini görmek, yemekleri hazırlayıp etrafa çeki düzen vermenin karşılığında dört odalı küçük ahşap evin ilk katında oturuyordu. Cevdet Bey kadının iyice yayılıp yerleştiği bu kata durduğu yerden bakarken yanımdan ayrılmaya onu nasıl razı edeceğim diye düşündü. Onu evlendikten sonra yanına alamazdı. Çünkü tasarladığı evlilik hayatında böyle bir kadının yeri yoktu. Tasarladığı evlilik hayatı. Ev işlerini gören insanlarla ilişkisinin efendi-hizmetçi ilişkisi olması gerektiğini hissettiriyor. Buradaki ana-oğul ilişkisinin bu hayata uymayacağını seziyordu. Galiba Seliha Hanım da bunu bildiği, Cevdet Bey'in yakında evlenip Haliç'in öte yakasına taşınacağını, bu evin satılacağını öğrendiği için son zamanlarda daha titiz ve daha gayretkeş olmuştu. Mutfaktayken elinde bir tabakla çıkıp koşarak geldi. Bir kahve yapsaydım sana oğlum, şimdi hemen hiç vaktim yok, hiç vaktim yok dedi Cevdet Bey. Tabaktaki şu başlayan gün kadar neşeli, vişneli ekmeği gülümseyerek aldı. Kadına teşekkür ederek bir kere daha gülümsedi. Kapıdan çıkarken kadına sevgiyle değil, onu bırakmak zorunda kaldığı için acıyarak gülümsediğini anladı ve rahatsız oldu. Bir şey söylemiş olmak için döndü. Akşam üzeri belki geç kalırım dedi. Ama vicdanındaki yükü hafifletemedi. Arabaya doğru yürürken rüyasını hatırladı. Ben başkayım, böyleyim ama kimse beni cezalandırmıyor. Biraz rahatladı. Ama arabacıyı görünce bir an keyfi kaçar gibi oldu. Çünkü arabacı, müşterilerin özel hayatını iyi bilen bütün arabacılar gibi Ah seni gidi seni, senin bütün gün nerelere gittiğini, neler yaptığını, içinden neler geçtiğini biliyorum diyen bakışlarla kendisini süzüyordu. Cevdet Bey ona da neşeyle gülümsedi. Hatrını sordu. Sirkeciye dükkana gideceğini söyleyip arabaya oturdu ve reçelli ekmeğini ısırdı. Araba sallanarak vefanın ahşap evleri arasından hareket etti. Cevdet Bey bu mahallede olduğundan daha da gösterişli gözüken bu kupa arabasını nişan ve düğün törenleri sırasında gerekeceğine inandığı için 3 aylığına kiralamıştı. İki ay önce Şükrü Paşa'nın kızını kendisine vermeye razı olduğunu öğrenir öğrenmez Böyle gösterişli arabaların kiralandığı, Feriköy'deki ahıra gitmiş, pazarlık etmiş, üç aylığına arabacıyla anlaşmıştı. Alacağı paşa kızının evine sıradan bir kira arabasıyla gitmek istemiyordu. Ama sürücüsü ve ahır masraflarıyla iyice pahalıya oturan bir arabayı da satın almak, ticari hesaplarına uymuyordu. Çok sevdiği vişne reçelli ekmeğini ısırırken, ama bu arabayı da 3 aydan fazla tutmam aptallık olur diye düşündü. Çünkü kirası çok. Bu kirayı vereceğime satın alırım daha iyi. Ama satın alırsam dükkan için gereken bazı harcamaları yapamam. Ne yapmalı? Of, bu evlilik bana çok pahalıya çok pahalıya oturuyor ama şarttı. Evliliği yıllardır hayalini kurduğu yeni hayatını, satın alacağı evi, kuracağı aileyi iki kere yüzünü gördüğü nişanlısını hatırlayınca neşelendi. Bazılarını böyle gösterişli kibar arabası tutanları küçümsediğini aklından geçirdi. Ama neşeli olduğu için bunu aldırış etmedi. Reçelli ekmekten bir asırık daha aldı. Böyle şeyleri aldırış edecek olsaydım tüccar olmazdım diye düşündü. Böyle şeylerden korktukları, çekindikleri için zaten hiçbir Müslüman tüccarlığa cesaret edemiyor. Ben aldırmam. Peki hanım bir araba isterse ne olur? Hı? Nişanlısını ve gelecekteki hayatını düşününce gene keyiflendi. İki kere gördüğü o kızdan, Nigan'dan hanım diye söz etmek hoşuna gitti. Yokuş aşağı inen arabayla birlikte hafif hafif sallanıyordu. Eğer dükkan ve şirketin hesapları buna izin verirse bir araba da satın alıveririm canım diye mırıldandı ve ekmeğin son lokmasını da ağzına tıkıştırdı. Sonra yiyeceği bitince boşalan eline hüzünle bakan bir çocuk gibi parmaklarına baktı. Bu evlilikte elde avuçta ne varsa götürecek galiba diye düşünerek kederlendi. Araba baba Ali yokuşundan aşağı inmiş, ara sokaklara sapmıştı. Sis açılmış, o tuhaf ışığın yerine her zamanki parlak ışık yerleşmişti. Cevdet Bey yaz güneşinin şimdiden şimdiden ısıttığı arabada pişiyordu. Çok sıcak bir gün olacak. Bugün ne yapacağım? Dükkanda işleri çabuk bitirmem lazım. Belki abimi gider görürüm. Beyoğlu'nda bir pansiyonda hasta hasta yatan abisini hatırlayınca canı sıkıldı. Sonra Fuat Bey'le yemek yiyecektik. Selanik'ten gelmiş. Öğleden sonra Nişantaşı'na Şükrü Paşa'nın konağına gideceğim. Nişanlısını üçüncü defa görebilme umuduyla heyecanlandı. Sonra Tellal'ın bulduğu o eve bir daha bakarım. Nişan taşıya da Şişli'de evlendikten sonra oturacağı bir ev satın almaya karar vermişti. Sonra dükkana dönerim. Yazık. Bugün dükkanda fazla bulunamayacağım. Bugün ne? Pazartesi. Parmaklarıyla hesapladı. 3 gün önce 2. Abdülhamit'e cuma selamlığını bomba atmışlardı. Ondan önceki cuma. Ondan önce de nişanlanmıştı. "On yedi gün önce nişanlandım." diye düşündü. Araba dükkanın önünde durdu. Dükkanı görünce arabanın sallanması ve uyku mahmurluğuyla aklında bütün aleviyle parlamayan hesaplar birden yanmaya başladı. Boya! Siparişler için mektup yazılmadı. Bozuk çıkan olan baları kime satabilirim? Eskinazi borcunu bugün de vermezse ona diyeceğim ki, dükkanın eşiğinden adımını atıyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Eskinaziden 200 lira fazla ister, uygun görürse borcunu ay ertelerim. Çıraklardan birine başıyla sert bir selam verdi. Çalışkan ve tok gözlü olduğu için sevdiği ötekine gülümsedi. Sonra sert selam verdiği dalgacıya dönerek ''Oğlum benim kahvemi söyle'' dedi. ''Bir de puaça al bakayım bununla.'' Her sabah yaptığı gibi hızlı ve sinirli adımlarla arkadaki masaya gidip oturdum. Sağına soluna suçlayacak bir şey arıyormuş gibi baktı. Sonra her sabah olduğu gibi gene ''Monitert Doerint'' Gazetesinin masasının üzerine konduğunu görerek rahatladı. Her sabahki alışkanlığıyla önce tarihe baktı. Hmm, 11 Temmuz 1921 ya da 24 Julyat 1905. Pazartesi günü. Sonra başlıklara göz gezdirdi. Bomba olayıyla son gelişmeleri öğrendi. Rus-Japon savaşı hakkında yazılanları okudu ama bunlara ilgi duymadı. Hemen sayfayı çevirip borsa haberlerine bakmaya başladı. Burada... Kendisini heyecanlandıran bir iki habere rastladı. Sonra birkaç ilgi çekici ilanı okudu. Demir tüccarı Demitre'yi deposunu satıyordu. Güç durumda olmalıydı. Kendisi gibi elektrik ve nalburiye ile uğraşan payanotta yeni mallarını tanıtıyordu. Cevdet Bey de bir ilan vermeye karar verdi, sonra caydı. Odeon'da yeni bir gösteriye başlayan bir tiyatro topluluğunun ilanını okuyunca abisini hatırlayarak irkildi. Ağır hasta olan abisinin sevgilisi bir Ermeni tiyatro artistiydi. Cevdet Bey abisini unutmak için gelen poğaçayı yedi, kahvesini içti. Ve bir makaleyi ağır ağır okumaya başladı. Bu gazeteyi her okuyuşunda yaptığı gibi bilmediği Fransızca kelimeler için ayıflandı. Sonra her Fransızca okuyuşunda yaptığı gibi bu dili öğrenmek için nasıl çaba harcadığını, özel hocaya verdiği paraları, özel hocayla birlikte okudukları kitaptaki aileyi, yalın cümlelerle günlük hayatı anlatılan o güzel Fransız ailesi gibi bir aile ve eve duyduğu özlemi hatırladı. Bunları hatırlamak, özellikle o Fransız ailesinin günlük hayatına benzer bir hayatı kuracağı, kuracağını günün ilk sigarasıyla dumanlanmış aklında canlandırmak çok hoştu. Makalenin yarısındayken fazla vakit kaybettiğine karar verdi. Bütün öteki tüccarlar aldığı ticaret hayatını iyi yansıttığı ve Fransızcasına yararı olduğu için okuduğu Monitère de Orient'i bir kenara bırakarak ayağa kalktı. Puaça bitmiş, kahve ve sigara içilmiş, gazeteye vakit ayrılmıştı. Şimdi kendini işlere vermek için gereken gerginliği, gücü ve dengeyi duyuyordu. Ticaret hesapları aklında ne sabahın ilk dakikalarında olduğu gibi zayıf ve alevsiz ne de az önce olduğu gibi çayır çayır yanıyordu. Hesaplar ve dertler bir tüccarın aklında nasıl yanmalıysa öyle. Sakin ama güçlü ve denetim altına alınmış bir yangın gibi yanıyordu. Cevdet Bey, evet şimdi. İlk iş Sadık ile şu hesaplara bir daha bakmak olmalı diye düşündü. Bir yandan da kafasını kaşıyordu. Sadık şirketin genç muhasebecisiydi. Gençti. Cevdet Bey'den 10 yaş küçüktü. Ama şimdiden onun kadar gösteriyordu. Cevdet Bey, Dükkanın asma katına çıkarak onunla bir süre konuştu. Perşembe gününe kadar gelecek paralarla ödenecek borçlar arasında küçük farkı öğrendi ve Eskinez’den gidip borcunu istemeye karar verdi. Sonra aşağıya, tezgahların arasına indi. Burada baş tezgahtar sayılabilecek, orta yaşlı bir Arnavut'la bir süre konuştu. Ona üzeri boya kutularıyla, lambalarla, öteberiyle dolu olan bir masayı göstererek, Müşterinin her zaman düzenli ve boş bir tezgah görmekten hoşlanacağını söyledi. Ama Arnavut tezgahtar kendisini anlamıyor, bu düzenin çok daha etkili olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Bunun üzerine Cevdet Bey tezgahın arkasına geçti ve herkesi azarlayan bakışlarla orayı burayı düzeltti. Örnek olsun diye bir müşteriye baktı. Bu alçak gönüllü hareketin çalışanlarda saygı ve utanç uyandırdığını görünce kendi masasına döndü. Bütün dükkanı gören masasına oturunca boya siparişleri için gerekli bir mektubu yazmaya karar verdi. Mektubu aceleyle ve alışkanlıkla yarısına kadar yazdı. Sonra artık bu işleri tutacağı bir katibe bırakmasının doğru olacağını düşündü. Ama yeni bir katip de yeni masraf kapısı demekti. Üstelik tam da evliliğe bu kadar para dökerken diye düşündü. Bu sırada dükkanından 200 adım ötede olan deponun bekçisi geldi ve yeni gelen büyük lamba sandıklarını hamalların bir türlü içeri sokamadıklarını, bir şeyler kırıp dökmelerinden korktuğunu söyledi. Cevdet Bey sıkılarak ayağa kalktı. Aşağı yukarı yürüdü ve sandıkların teker teker açılıp boşaltılmasını öğütledi. Lambalar trenle Anadolu'ya yollanacağına göre bu çok saçma bir şeydi ama başka yolu da yoktu. Cevdet Bey depo bekçisini savdıktan sonra mektubu bitirdi ve vakit ve para sıkıntısıyla dertlendi. Bozuk çıkan lambaları kime satacağını düşündü. Bu konuyu zekasına ve dostluğuna güvenebileceği, tüccar arkadaşı Fuat'a sorabileceğini düşündü. Sonra telaşla saatine baktı. İki buçuğa yaklaştığını gördü. Eskinazya'ya gitmek için dükkandan çıktı. İkinci Bölüm Müslüman ve Tüccar Dükkandan çıkar çıkmaz günün ilk saatlerini atlattığını, bunu yapmak için fazla bir güç harcamadığını ve her şeyin her zamanki gibi yolunda olduğunu hissederek sevindi. Bir ağacın altında başka bir arabacıyla gevezelik eden, arabacıya görünmeden Sultan Hamam'a doğru yürüdü. Nazırın dükkanı 600 adım ötedeydi. Ona söyleyeceği sözü, borcunu erteleme karşılığında isteyeceği fazlayı, bunu ona nasıl anlatacağını tasarlamaya başladı. Bir yandan bunu tasarlıyor, bir yandan da sirkecinin öteki tüccarlarını, tanıdık yüzlerini selamlıyordu. Onu gören tüccarlar aralarına giren bu Müslümanı, şaşkınlık ve ilgiyle izlediklerini gösteren bakışlarla gülümsüyorlardı. Bakışlar Cevdet Bey'e, bakalım bu fesli tüccar aramıza girecek mi? Senin cesaretini ve kararlılığını beğeniyoruz diyordu. Cevdet Bey de onlara, benim hakkımda ne düşündüğünüzü, Nasıl biri olduğumu çok çok iyi biliyorum diyen bakışlarla selam veriyordu. Eski nazinin dükkanına 3-5 adım kala çoğunluğu Yahudi ve Rum olan bu tüccarlardan biri onu görerek dükkanın içinden seslendi. Oo, ışıkçı Cevdet Bey bugün çok şıksınız. Cevdet Bey de ona şakadan anlayan ve hoşlanan bir insan olduğunu göstermek için ben her zaman şıkımdır dedi. Ama hemen bu şıklığının özel bir nedeni olduğunu hatırlayıp kızardı. Eski nazinin inşaat malzemesi ve ev eşyası sattığı dükkana girer girmez ortadaki dağınıklık ve laubali havadan çırakların neşesinden patronun dükkanda olmadığını anlayıp sinirlendi. Çıraklardan biri sis yüzünden ada vapurunun geciktiğini söyledi. Cevdet Bey eski nazinin yazları Büyükada'da geçirdiğini hatırladı. Sonra birden üzüldü. Bütün bu Yahudi, Rum ve Ermeni tüccarlar arasında kendini çok yalnız hissediyordu. Geldiği yoldan değil ana caddeden geçerek dükkanına dönmeye karar verdi. Caddenin kalabalığı ve hareketin hüznünü dağıtacağına inanıyordu. Yürüyor. Canım sıkıldı çünkü onların arasında bir taneyim diye düşünüyordu. Benim gibi hem zengin bir tüccar hem Müslüman olan kaç kişi var? Bütün şu Sirkeci'de, Mahmut Paşa'da, bir şu Selaniklilerin sokak içindeki manifaturacı dükkanı, bir şu Fuat Bey'in yeni açtığı dükkan, bir de Ethem Pertevin eczanesi var. Onların içinde de en zengini benim. Onların içinde yalnızım. Sıcaktan ve üzerindeki ağır elbiselerden terliyordu. Rüyayı hatırladı. Rüyada da öyleydim. Herkes birlikte ben tek başınaydım. Alnımdan ter akıyordu. Ceplerini aradı. Sabah yanına mendil almayı unuttuğunu anladı. Evlendikten sonra hanım bu işleri yoluna koyar diye düşündü. Ama evlilik ve tasarladığı aile hayatı da bir an kendini avutmadı. Böyle... Herkesten başka olmak için ne yaptım diye düşündü. Çok çalıştım. Başka hiçbir şey düşünmeden yalnızca dükkanımı ve işlerimi büyütmeyi amaçlayarak çok çalıştım. Köşedeki şurupçuyu görünce sevindi. Sonunda da kazandım. Bir bardak vişne şurubu isteyip içti. Biraz rahatlar gibi oldu ve bütün sıkıntısının şu korkunç yaz sıcağından kaynaklandığına karar verdi. Sonra birisinin kendisine seslendiğini duydu. Vay Cevdet! Nasılsın bakalım? Abisinin askeri tıptan arkadaşı Doktor Tarık'tı. Abisinin bütün arkadaşları gibi önce Nusret'i hatırlatan Cevdet'i görünce neşelenmiş, sonra karşısındakinin bambaşka biri olduğunu anlayarak kaşlarını çatmıştı. Cevdet'i e abisinin nasıl olduğunu, hastalığının geçip geçmediğini sordu. Abisi hakkında başka şeyler de sordu ve öğrenmek istedikleri şeyleri öğrendikten sonra küçümseyerek gülümsediğini hiç saklamaya çalışmadan, peki sen ne yapıyorsun? Gene ticaret ha, ticaret dedi ve yarım yamalak bir selam verip silkecinin kalabalığına karıştı. Ticaret, ticaret yapıyorum diye düşündü Cevdet Bey. Dükkanına doğru yürüyor. Ne yapsaydım yani? Onun gibi bir askeri doktor olamazdım ki. Çocukluğunu ve ilk gençliğini hatırladı. Babası kula da küçük bir memurdu. Cevdet Bey rüyasında gördüğü Sübyen Mektebi'ni burada okumuştu. Sonra babası terfi edip Akhisar'a gitmişti. Burası demiryolu üstünde olduğu için zengince bir kasabaydı. Cevdet burada Rüşdiye Mektebi'nde okumuştu. Yazları Akhisar'ın çevresindeki çekirdeksiz üzüm bağlarında, incir bahçelerinde yalnız gezinirdi. Hocaları Cevdet'in de abisi Nusret'in de çok zeki olduğunu söylerdi. Babası Osman Bey ise bu zekayı annelerinden aldıklarını söylerdi. Sonra bu çok zeki babanın, çok sevdiği anne bir gün hastalanmıştı. Baba karısını hastaneye yatırabilmek için İstanbul'da görev istemişti ama vermemişlerdi. Bunun üzerine baba istifa etmiş, İstanbul'a gelmiş, anneyi hastaneye yatırmış, kendisi de Haseki'de bir oduncu dükkanı açmıştı. Bir yıl sonra Nusret askeri tıbbiyeye girmiş, 6 ay sonra da anne değil birdenbire baba ölüverince oduncu dükkanına ve hep hasta olan anneye bakmak Cevdet'e düşmüştü. Cevdet 20 yaşına kadar, Haseki'de odunculuk ve kerestecilik yapmış, sonra deposunu Aksaray'a taşımıştı. 25 yaşında Aksaray'da küçük bir nalbur dükkanı açmış, birkaç yıl sonra da Sirkeci'deki dükkana taşınmıştı. Aynı yıl anne ölmüş, Nusret kendisine kalan her şeyi Cevdet'e bırakmış, Paris'e kaçmış. Ertesi yıl Cevdet Hasetek, Haseki'deki akrabalarla bütün ilişkilerini koparmış, vefadaki evi satın almıştı. Onun gibi askeri doktor olamazdım ki diye yeniden düşündü. Bana ticaretin yolu gözüktü. Ben de bu yolu zorladım. Kimsenin cesaret edemediği her şeyi yaptım. Biraz korkak olsaydım hala Haseki'de küçük bir oduncu olurdum. Haseki'ye oradaki akraba eş dost çevresini, mahalle hayatını hatırlayınca sıkıldı. Onlardan kaçtım. Onlarla birlikte ticaret hayatı yürümüyordu. Uzaktan dükkanını gördüm. Kupa arabası ağacın dibine çekilmişti. Benim dükkanım diye mırıldandı. En büyük başarısının odunculuktan bu dükkana geçmek değil, 5 yıl önce elde ettiği lamba işi olduğunu düşünüyordu. Belediyenin ve şirketi Hayriye'nin bütün lambalarını satın alma ayrıcalığını elde ettikten sonra ticaret çevrelerinde Işıkçı Cevdet Bey diye anılmaya başlamıştı. Bu başarısını hatırlayınca keyiflendi. Bu lamba işinden sonra dükkânı ve şirketi 4 misli büyütmüştü. Şehreminliğinde herkese rüşvet dağıtmıştı. Bu biraz sıkıcı bir anıydı ama başarısında gölgelemiyordu. Cevdet Bey rüyasını hatırlayarak neşelendi. Eh ne yapayım? Kimse beni cezalandırmıyor. Sabah merdivenlerin eşiğinde kendisine bakan Zeliha Hanım'ı hatırladı. Ne yapayım ben yani ne yapayım? Hayat bu işte diye söylendi. Üzerinde onu her zaman koruyan görünmez bir zırh varmış gibi kendini rahat ve yıkılmaz hissediyordu. Dükkanın üstündeki yazıyı gördü. Cevdet Bey ve oğulları. İthalat, ihracat, nalboriye. Daha ihracata başlamamıştım. Daha oğulları da yoktu ama ikisine de niyeti vardı. Kapının eşiğinden adımını atarken eski naziden parayı da diye düşündü. Sadık ile hesapları bir daha konuşayım. Sonra şu bozuk lambaları ne yapacağımı düşüneyim. Saat kaç? Hiç de vakit yok. Depoya gidip orada ne olduğunu da görmem lazım. Şimdi her şeyi kırıp dökerler. Kim bu çocuk ne istiyor? Bir küçük çocuk elindeki zarfı uzatarak bunu Matmazel Çuhacıyan gönderdi efendim dedi. Matmazel Çuhacıyan diye düşündü Cevdet Bey. Önce kim olduğunu hatırlayamadı. Tuhaf belirsiz bir şeyden utanarak kızardı. Çocuğa bahşiş verdi. Sonra da kadının abisinin Ermeni sevgilisi olduğunu hatırlayarak telaşlandı. Zarfı açtı okudu. Cevdet Bey Ağabeyiniz Nusret çok hastadır. Dün akşam kendisini kaybetti. Bu sabah kendine gelir gibi oldu ama gene çok perişan. Acele gelip görürseniz çok sevinecektir. Lütfen bu mektubu yazdığımı ona söylemeyiniz. Cevdet Bey çok hasta ha çok hasta diye mırıldandı. Annem de böyle olurdu ama sonra ölmezdi. Sarfı cebine koydu. Benden gene para sızdırmak istiyorlar. Oysa hiçbir şeye vaktim yok. Cevap bekleyerek suratına bakan çocuğu görünce birden utandı belki çok kötüdür. Ama neler düşünüyorum? Nasıl bir insan oldum? Dükkanın içinde sinirli sinirli yürüdü. Ulan kardeşim ölüyor be. Bir defa daha bahşiş verip çocuğu savdı. Telaş darnavut da tezgahtara ve muhasebeci Sadık ile konuştu. Boş sözler söylediğini, onların da şaşkınlığını anladı. "Abim ölüyor." diye düşündü. Hiç beklemediği bir telaşa kapıldığını fark etti. Sakin olmam lazım diye söylenerek arabaya bindi. Arabacıya Beyoğlu'na gideceğini söyledi. Cevdet Bey araba hareket ettikten sonra telaşını biraz olsun gemleyebildi. Belki de olmuyordur. Belki de ufak bir buhrandır bu. Rahmetli annem de böyle olmaz mıydı? telaştandım Çünkü abimden başka hiçbir yakınım yok. Kimsem yok. Eski nazinin dükkanından dönerken kapıldığı duyguya yeniden kapılmak istemediği için başka şeyler düşünmeye karar vererek pencereden dışarı baktı. Araba Galata Köprüsü'nün başında durmuş. Arabacı köprüden geçiş ücretini ödüyordu. Köprünün hariç köşesindeki limonatacı her zaman yerinde bağırıyordu. Yanındaki manavın şeftalilerine sinekler konuyordu. Uzaktan Kasım Paşa Tersanesi'nin önünde gemileşleri, yan yatmış tekneler, paslanmış dubalar gözüküyordu. Araba yeniden hareket etti. Sabah sisi dağılmış. Köprünün üzerine pırıl pırıl bir gök, birkaç da kararsız bulut yerleşmişti. Cevdet Bey tanıdığı yandan çarklı bir vapur, suhulet Haliç'ten Marmara'ya açılıyordu. Köprünün orta yerinde koca şapkalı iri yapılı bir adamla yüzünü saklamayan bir kadın denize bakıyor, denizci elbiseleri giyinmiş çocukların da iki yandan ellerini tutuyorlardı. Cevdet Bey böyle bir aile diye düşündü. İlerideki bir direğin dibinden iki fesli erkek de bu aileyi seyrediyordu. Böyle bir aile. Sırık hamalları koşarak Fesli ve kravatlı erkeklerin yanından geçtiler. Cevdet Bey'in tanıdığı bir başka gemi sahil bentte köprüye yanaşıyordu. Parmaklıklara yaslanmış çocuklar gemiye bakıyorlardı. İstanbul'a ilk geldiği aylarda Cevdet Bey de gelmişti buralara. Denizi ve köprüleri, bu tuhaf kargaşayı, gelip geçen gösterişli arabaları seyretmişti. O zamanlar daha Sirkeci rıhtımı yapılmamıştı. O zamanlar 20 yıl önce diye düşündü Cevdet Bey. Ve buraya ilk abisiyle geldiğini hatırlayarak korktu. Ermeni kadından gelen mektubu cebinden çıkarıp dikkatle bir daha okudu. Kadın bu mektubu yazdığını Nusret'e söylememesini istiyordu. Abisini çok seven bu kadın eğer hala böyle küçük şeyleri düşünüyorsa durum demek ki o kadar kötü değildi. Az önce bu mektubun kendisinden para sızdırmak için bir düzen olduğunu düşündüğünü hatırlayarak utandı. Peki... Niye ona bunu söylememi istemiyor? Neden söylemeyecekmişim? Çünkü abim bana haber vermesine karşı çıkmıştır. Abisi Cevdet'in hayatından, düşüncelerinden hoşlanmıyor, onu küçümsüyordu. Ama küçümsemesine rağmen ondan para alıyor, bu yüzden kardeşini görmek istemiyor. Onu her görüşünde hem kendisi yerin dibine geçiyor, hem de her seferinde daha ağır sözler ve hakaretlerle Cevdet'i yerin dibine geçirmeye çalışıyordu. Cevdet'in Cevdet Bey bunu hissettiği, karşılıklı oturmanın ikisine de ağır geldiğini çok iyi bildiği için kardeşine seyrek gidiyordu. Her gidişinde onunla biraz konuşur, bir türlü kurtulamadığı şu hastalıktan sıyrılabilmesi için hastaneye yatmasının şart olduğunu söyler, abisi hastanelerin insanları yalnızca mezara götürmek için yapıldığını bir doktor olarak bunu çok iyi bildiğini tekrarlar, sonra bir süre karşılıklı susarlar. Cevdet Bey bir zarfa koyduğu parayı bir köşeye bırakır çıkardı. Cevdet Bey, Ermeni kadından gelen mektubu bir kere daha okuduktan sonra abisiyle rahmetli annesinin hastalıklarını karşılaştırmaya başladı. Cevdet Bey'in rahmetli annesi gibi abisi de veremdi. Annesinin bir iyileşip bir kötüleşen hastalığı yıllar sürmüştü. Abisinin hastalığının ilk belirtileri de 3 yıl önce Paris'te ortaya çıkmıştı. Annesi bütün hastalığı boyunca söylenmiş, her şeyden şikayet etmiş, çevresindekileri mutsuz etmişti. Abisi de öyleydi. Annesi ince yapılı ve zayıftı. Abisi de çok zayıftı. Paris'ten döndükten sonra Cevdet Bey onu görünce korkmuştu. Annesi doktorların öğütlerine dikkatle uygular, söylenen her şeyi yapardı. Ama abisi doktorlarla alay ederdi. Çünkü kendisi de doktor, üstelik alkolikti ve her şeye karşı çıkmak gibi kötü bir huyu vardı. Cevdet Bey, evet, kendine dikkat etmemiştir diye mırıldandı. Sonra abisini sevdiğini, o kendisini ne kadar küçümsese de, ne kadar azarlasa da ona kızmayacağını anladı. Çocukluğunu hatırladı. Birlikte abisi ve arkadaşlarıyla ceviz, kale, kaydıra koynarlardı. Hidrellezde kırlara çıkar, kuzu ve helva yerlerdi. Kızlar iki takım ayrılır, gelin alması oynarlar, türküler söylerlerdi. Akısar'ın çevresinde bağlar, bahçeler vardı. Geçmiş zaman diye mırıldandı Cevdet Bey. Araba tünele çıkmış, Galatasaray'a doğru ilerliyordu. Sonra birden gözlükçü Verdoks'un dükkan önünde durdu. Cevdet Bey uzanıp baktı. İleride bir Lando yan dönmüş, yolu tıkamıştı. Sıkıntıyla çevresini inceledi, tabelaları okudu, insanları seyretti. Ünlü berber Petro'nun dükkanından şapkalı biri çıkıyordu. Veliat Reşat Efendi'nin terzisi olduğu söylenen Borter'in vitrinine iki Hristiyan kadın bakıyordu. Gümüş ve kristal eşya satan Deguis'in cam ekanı pırıl pırıldı. İleride Lebon pastanesi vardı. Cevdet Bey bakkal Dimit Rokopolo'nun tabelasını görünce gene sabah kapıldığı yalnızlık duygusuna kapıldı. Evet. Dimitro Kopolonun tabelası bunu hissettirdi. Avunmak için çocukluğunu, Akısar'ın bahçelerini hatırlamak istedi. Ne onlarla olabiliyorum ne de ötekilerle diye düşündü. Araba yeniden hareket etmişti. Bari abim iyi olsa, beni küçümsemese. Bugün niye böyleyim ben? Bu sefer rüyayı kötü, korkunç bir gün olarak hatırladı. Rüyada okul arkadaşları arasında kendisine en kötü bakan, en küçümseyen de abisiydi. Beni niye küçümsüyor diye düşündü. Çünkü o bir Jan Türk olduğunu söylüyor. Cevdet Bey'in abisi Nusret, Jön Türklüğü birinci Paris yolculuğunda öğrenmişti. Askeri tıbbiyeyi yüzbaşı rütbesiyle bitiren Nusret, 2 yıl Haydarpaşa Hastanesi'nde staj yapmış. Sonra birkaç yıl Anadolu ve Filistin'deki askeri hastanelerde çalışmış. Galiba çok hırçın ve kavgacı olduğu için oradan oraya sürülmüş. Cevdet Bey'in Aksaray'da Nalbur dükkanı açtığı yıl İstanbul'a naklini çıkarmış ve Haseki'de aile çevresinden buldurduğu bir kızla evlenmişti. İki yıl sonra da bu kadınla karnındaki çocuğu bırakarak Paris'e gitmişti. Aile çevresine ve Cevdet Bey'in ilişkisini şimdi bütünüyle kestiği insanlara göre bu yolculuğun nedeni abisinin evde okuduğu tuhaf dergi ve gazetelerdi. Bu dergileri tarihçi Murat Bey'in Fransız ihtiralini ballandırarak anlattığı Mizan Gazetesi'ni Nusret'in saatlerce okuduğu söyleniyordu. Nusret'e göre bu yolculuğun nedeni ortadaydı. Tıp öğrenimini sürdürmek, cerrahide uzmanlaşmak istiyordu. Bir tavuk keserken bile abisinin heyecanlandığını bilen Cevdet Bey'e göre ise Nusret bu yolculuğa kabına sığmadığı için çıkıyordu. Cevdet Bey abisinin yine kabına sığmadığı için Paris'te 4 yıl kalıp döndüğünü, Karısını boşadığını, içkiye başladığını, padişah karşı geldiğini, gene Paris'e gittiğini, John Türkler arasında bir alkolün sivrilebileceği kadar sivrildiğini, parasız, işsiz ve aç kalınca da İstanbul'a döndüğünü düşünüyordu. Ama bütün bunları demesine rağmen abisinin bazı bakımlardan kendisinden daha üstün olduğunu da aklından geçiriyor, insanların onu daha sevimli, cana yakın, güvenilir biri olarak gördüklerini de biliyordu. İnsanların abisini öyle görmelerinin nedenini de onun hiçbir sorumluluk ve yükümlülük almamasında buluyordu. Oysa kendisini yalnız, kendisine ve kendi hayatına karşı da olsa sorumluluk yüklenmekten hiç çekinmeyen düzenli bir insandı. Bunu aklından geçirirken biraz utanır gibi oldu. Ama sonra şöyle düşündü. Benim hayatta sorumluluklarım, amaçlarım ve bir hedefim var. O ise yalnız dik başlılık, ve gürültü edip patırtı çıkarmaktan hoşlanıyor. Üçüncü bölüm Türk. Araba Savoye Oteli'nin dar sokağına sattı. Birkaç dakika gittikten sonra iki kadı eski bir taş evin önünde durdu. Cevdet Bey e kapıyı pansiyoncu madama açtı. Saygıyla kenara çekip, gözünün ucuyla kapının önündeki arabaya baktı. Sonra fırsatı kaçırmayarak Arkasından koşup abisini çekiştirdi. Abisi çok gürültü yapıyor. Pansiyonun öteki müşterilerini rahatsız ediyor. Hasta olmasına rağmen ahlak dışı hareketleri de bulunuyordu. Cevdet Bey, müşterisini pansiyondan atmakla korkutan kadına başını sallayarak merdivenlerde yürüdü. Demek ki fazla bir şey yok diye düşündü. Taş merdivenleri çabuk çabuk çıktı kapıya vurdu. Buraya en son iki hafta önce nişandan sonra geldiğini hatırladı. Kapıyı beklediği gibi Ermeni kadın açtı. Cevdet Bey onu her görüşünde yaptığı gibi önce kızardı. Sonra kızarmasını önlemek için bir şey unutmuş da hatırlıyormuş gibi şaşkın ve düşünceli bir tavır takınarak içeri girdi. ''Abim nasıl?'' diye sordu. Ve bu sırada yatakta sırtını yastığa dayayarak yatan Nusret'i gördü. ''Bir şey yok.'' diye düşündü. Abisi ''Oo sen misin? Nereden çıktın bakalım?'' Cevdet Bey, abisinin sesinin perdesinden sağlığını anlamaya çalışarak gülümsedi. Sonra yanına gitti, sarılıp yanaklarına yüzünü yaklaştırdı. Abisi, veremliler öpülmez dedi ama kendisini öptürdü. Bir bağışta bulunuyormuş gibi yapmıştı bunu. Cevdet Bey, nasılsın diye sordu. Kenardaki bir sandalyede oturdu. Abisi cevap olarak, nereden esti bakalım, senin aklına buraya gelmek dedi. Sonra şüpheyle sevgilisine baktı. Mari. Hey Mari, sen mi çağırdın onu ha? Onu yoksa sen mi çağırdın? Niye çağırayım? Kendi kendine gelmiştir. Tatlı, müzikli bir ses de bu. Cevdet Bey, abi seni ziyaret etmem için çağrılman mı gerek dedi. Abisinin karşısında her zaman kapıldığı suçluluk duygusuna kapıldığını hissederek kızardı. Sonra, nasılsın, hastalığın nasıl diye sordu. Nusret öfkeyle Ermeni kadına döndü. Onu sen çağırmışsın. İkidir sağlığımı soruyor. Onu sen çağırdın demin Mari. He? Niye soruyor? Mari Nusret diye inledi. Onu yatıştırmak için ayağa kalktı yanına gitti. Üzerindeki çarşafı öterken Cevdet Bey'e dönüp abiniz iyi değil. Dün akşam çok kötüydü. Kendisinden geçti. Şimdi birazcık iyidir ama yanılmayın dedi. Nusret, hayır hayır, hiçbir şeyim yok diye bağırdı. Sonra bir şeyler daha söylemek istedi ama soluğu yetmedi sustu. Yapabildiği tek şey olan küçümseyici, suçlayıcı gözlerle çevresine baktı. Cevdet Bey Mare'ye dönüp, doktor çağırmadınız mı diye sordu. Bu sırada abisi, doktor istemez. Benden iyi doktor mu olur? Doktorluk insanlığın düşmanıdır. Eh, öyle. Doktorluk insanlığın düşmanıdır.'' diye mırıldandı. Mari, bu durumda ben ne yapabilirim diye düşünüyormuş gibi Cevdet Bey'e baktı. Cevdet Bey, ''Evet, doktor çağırmak bana düşüyor.'' diye düşündü. Sonra Mari ile göz gezi geldikleri için utandı. Kadının güzel olmasa bile şirin olduğunu aklından geçirdi. Sarhoş, hasla ve parasız olan abisinin... Böyle bir kadınla nasıl olup da ilişki kurduğunu merak etti. Odayı inceledi. Bir masanın üstünde leğenler, tabaklar, bardaklar duruyordu. Bunlar belli ki sık sık kullanılıyor, sık sık yıkanıyordu. Bir köşede yeni yıkanmış, ütülenmiş çarşaflar, gömlekler vardı. Eşyalar, duvarlar, pencereler her yer tertemiz, pırıl pırıldı. O da bir hasta odasından çok, az sonra konuk ağırlanacak bir zengin evinin yeni temizlenmiş bir odasına benziyordu. Cevdet Bey, temizlenen ve bakılan bir evin odaları ve eşyası içinde bir kadın ve çocuklarla birlikte yaşama isteğinin içinde uyandığını fark ederek bir daha Ermeni kadına baktı ve gene kızardı. Sonra abisine döndü. Nusret ağır ağır ve zorlanarak soluyordu. Cevdet Bey, abisiyle bu kadının bu odayı doldurduklarını, kendisinin bir fazlalık olduğunu düşündü. Sonra yeniden Ermeni kadına bakarak, hayatında bir kere böyle bir kadının Hayır, herhangi bir kadının sevgisini kazanamadığını aklından geçirdi. Bu sırada abisi, Ziya'yı hiç gördün mü? diye sordu. Ziya dokuz yaşındaki oğluydu. Nusret onu Hase'deki, Haseki'deki akrabalarının yanına bırakmıştı. Cevdet Bey şaşırarak, hayır dedi. Haseki'ye hiç gitmediğini abisi biliyordu. İki kardeşin Haseki ile olan ilişkilerini Cevdet Bey'in ve ev işleri için, Vefadaki eve aldığı Zeliha hanım sağlıyordu. Son zamanlarda Ziya hakkında yeni bir haber duymamıştı o kadından. Nusret, Ziya'yı köye annesinin yanına yollayayım mı diye düşünüyorum dedi. Ama hayır, burada kalsın. O aptalların arasında da olsa şehirde kalması daha iyidir değil mi? Bir süre nefes aldı, son ekledi. İkimiz de Seki'deki akrabaları bıraktık ama ayrı sebeplerden. Ben onlara yük olmamak için. Sen onlar sana yük olmasın diye. Gene solunmak, dinlenmek için bir süre sustu. Sonra yüzünde Cevdet Bey'in çok iyi bildiği o suçlayıcı anlatım belirdi. Geçen geçen geldiğinde bir kupayla gelmişsin. Senin mi araba? Benim değil kiraladım. Öyle arabalar sokaktan çevrilip kiralanıyor mu artık? Cevdet Bey utançta. Hayır. Üç aylığına kiraladım dedi. Haa şu caka arabalarından dedi Nusret. Redingot ve kravat kiralar gibi araba kiraladın ha. Merye bakıp gülümsedi. Cevdet Bey değersiz ve aşağılık olduğunu düşündü. Nusret dudaklarındaki aynı küçümseyici gülüşle Pek de şıksın bugün, dedi Cevdet. Cevdet Bey'in cevabını beklemeden Marie'e döndü. Sana bunun bir paşa kızıyla nişanlandığını sö söylemiş miydim? Kardeşine döndü. Nasıl? İyi bir insan mı? İyi bir insan. Nereden biliyorsun? Ha? Kaç kere gördün onu? Cevdet Bey sesinden. Alnından ter boşandığını hissederek ayağa kalktı. Ceplerini aradı. Mendilini unuttuğunu hatırladı. Yine otururken iki diye mırıldandı. <gülüyor> i̇ki ha? İki kere gördün ve iyi insan olduğunu anladın öyle mi? Peki. Peki. Peki onunla hiç konuştunuz mu? Cevdet Bey sandalyede sallanıyordu. Hiç konuştunuz mu diyordu. İyi bir insan olduğunu nasıl anlamıştım? Ne konuşmuştuk? Öyle konuştuk dedi Cevdet Bey. Eee o kadar utanma dedi birden Nusret. Onunla konuşmamış olman senin suçun değil. Bu kötü geleneklerin, buradaki pis, sefil, kötü hayatın bir sonucu. Anladın mı ne demek istedi? Anladın mı? Buradaki dünya nedir? Anladın mı? Anlamadın. Anlamadın ama... Ama başını sallıyorsun. Aynı şey senin de başına gelebilir. Ama yok. Sen öyle birisi değilsin. Senin... Senin bir... Ailen olur. Ama böyle bir kadın... Böyle bir... Kadın... Seni sevemez. Evet... Senin bir ailen olur ama böyle bir kadın seni sevemez. İkisi birlikte dönüp Mariye baktılar. Cevdet Bey abisinin karşısında oturdukça bu utanç ve terden kurtulamayacağını anladı. Nusret "Kızar, bozar mı öyle?" dedi gene Mariye işaret ederek. "Onu beğeniyorsun. Ona hayran oluyorsun, değil mi?" diye ekledi. Mariye "Nusret rica ederim." Ama hiç utanmışa benzemiyordu. Rahat ve gururlu gözüküyordu. Nusret, seni beğeniyor. Sana hayran oldu bile diyerek Maria'ya gülümsedi. Çünkü seni Avrupa'yı buluyordur. Benim kardeşim, Avrupa'dan gelen her şeye hayrandır. Bir şey hariç. Düşündü sonra aradığı kelimeyi buldu. He... Revolusyon Kardeşine döndü Sen, sen revolusyon ne demek bilir misin? Ya da ihtilal? Kanın gürül gürül aktığı biyotinli bir revolüsyon. Ama ne bileceksin sen böyle şeyleri? Senin, senin bir bildiğin, sevdiğin tek şey... <gülüyor> senin de <gülüyor> sevdiğin tek şey var. Senin... <gülüyor> Sözünün gerisini ya getiremedi ya da açıkça söylemek istemedi ya da söyleyemedi. Yalnızca parmaklarının ucunu para diyen insanlar gibi birbirine sürttü. Cevdet Bey dayanamadı. Rüyadan da kötüydü bu sandalyeden kalktı. Abisine doğru sarsak iki adım attı inledi. Abi ben seni seviyorum abi neden böyleyiz? Yıllardan beri ilk defa böyle bir şey oluyordu, utandı. Gülümseyerek dönüp Marie'e baktı. Bunu niye yaptım diye düşündü. Allah, ne çok terliyorum. Rüyadan da kötüydü işte. Abi, abi ben seni seviyorum abi. Neden böyleyiz biz he? Birden Nusret'in gövdesi öne doğru büküldü. Sonra geriye yaylanıp başını yastığa vurdu. Yeniden bükülürken şiddetle öksürmeye başladı. Gırtlağından ve ciğerlerinden çıkan hırıltı korkunçtu. Cevdet Bey hiçbir şey yapamadan, korkuyla ve utançla abisinin kıvranışına bakıyordu. Sonra aklına bir şeyler yapmak geldi. Mari koşup Nusret'in yanına oturmuş, omuzlarından tutuyordu. Cevdet Bey pencereyi açmaya karar verdi. Bu sırada abisi rahatladı. Cevdet pencereyi zorlarken Nusret seslendi. Hayır açma. Dışarının pisliği, içeri girmesini istiyorum. Dışarısının sefil... Bayağı havası. Şu iğrenç despot karanlık. İçeri sızmasın. Biz burada iyiyiz. Kendinden geçer gibi olmuş söyleniyordu. Pencereyi kimse açmasın. Burası benim memleketim. Orada, Fransa'da olduğu gibi, Karanlıktan kurtuluncaya, Abdülhamit yıkılıncaya, Her şey aydınlık, temiz, namuslu, iyi oluncaya kadar, Kimse pencereyi açmasın. Birden gene, öksürük buhranına yakalanarak titremeye başladı. Cevdet Bey bir şey yapmış olmak için abisinin arkasındaki yastığı vurarak düzeltti. Çarşafın yere düşen ucunu kaldırdı. Bu sırada Mari telaşla başını kendisine yaklaştırdığını gördü. Bir doktor. Lütfen. Siz bir doktor bulun de Dermeni kadın. Ben bunu yapamıyorum. İstemiyor. Cevdet Bey evet diye mırıldandı. Sonra hala öksüren abisiyle göz göze gelmekten korkarak aceleyle dışarı çıktı. Kapıyı kapar kapamaz abisinin arkasından bağırdığını duydu. Nereye gitti o? Doktora mı? Doktor bu durumda ne yapabilir ki? Doktora gerek yok. Doktor, doktor bu durumda ne yapabilir ki? Doktor bu durumda ne yapabilir? Doktor, doktor. Dördüncü bölüm. Etzane. Sevdet Bey, sokağa çıkar çıkmaz ölecek diye düşündü. Bugün olmazsa yarın ama mutlaka birkaç gün içinde ölecek. Düşüncelerinden korkarak kendini yatıştırmak istedi. Belki de bir şey olmaz. Annem de böyle olmaz mıydı? Arabacı gene sigara içerek ve bir arabacı gibi bakarak kendisini süzüyordu. Ama abim öleceğini biliyor. Öleceğini bildiği için de öyle korkunç şeyler söylüyor. Odanın içindeki utanç verici sahneyi hatırlamak istemediği için evet şimdi bir doktor bulmalıyım diye düşündü. Ara sokaktan ana caddeye çıktı. En yakın eczane nerede? Kanzuk eczanesi var şurada. Orada Klonadridis var. Tünel Taksim'e uzanan ünlü cadde sıcağına rağmen kalabalıktı. Cevdet Bey geç kalırsa abisi ölecekmiş ve bu ölümden de kendisini sorumlu tutacakmış gibi korkarak hızla yürüyordu. İçinden koşmak geliyor. Bu kadar acele etmesinin saçma olduğunu düşünüyor. İnsanlara çarpa çarpa ilerliyordu. Her zamanki sakin ve düzenli hayatlarını yaşayan insanlar ise bu sıcakta koşturan, sağa sola omuz atan, kaba kaba adama dokunmamak için kenara çekiliyorlar, uyuşuk bir merakla Cevdet Bey'in yüzüne bakıyorlardı. Eczanede eczacı Matkov için kendisiyle şişman bir çırak vardı. Cevdet Bey... Doktor burada mı dedi. Eczacı eliyle arka bölmeyi işaret ederek meşgul dedi. Cevdet Bey ama ben şimdi bekleyemem diye söylendi ve kenardaki sandalyelerde bekleyen birkaç hastaya aldırış etmeden hızla kapıyı açıp muayene odasına girdi. İçeride doktorla çocuklu bir kadın vardı. Doktor çocuğun ağzına bir kaşık sokmuştu. Birden bir açılan kapıyı görünce suratını buruşturdu ve elindeki kaşığı çocuğun ağzından çekti. Lütfen dışarıda bekleyiniz dedi. Cevdet Bey, doktor çok önemli dedi. Doktor kaşığı çocuğun ağzına sokarak, lütfen bekleyiniz dedim dedi ve kadına Fransızca bir şeyler söyledi. Cevdet Bey çok kötü diye mırıldandı ama doktora ve hasta çocuğa dikkatle bakınca abisinin ölmeyeceğine inandı. Bu sefer de burada beklemek istemediği için çok kötü dedi. Peki şimdi geliyorum ama bekleyin dedi doktor. Cevdet Bey dışarı çıktı. Kapının önündeki sandalyelerden birine, doktoru bekleyen öteki hastaların yanına oturacaktı, caydı. Eczanenin içinde aşağı doğru yürüdü. Sonra bir kenara çekilip sinirli sinirli sigara içmeye başladı. Tezgahın arkasında eczacı elindeki bir kağıda bakarak bazı tozları birbirine karıştırıyor, çırağı da küçük bir terazide bir şeyler tartıyordu. Eczacı karıştırdığı tozları bir şişeye koyarak şapkalı bir adama verdi. Bu sırada içeri idi yarı, göbekli ve neşeli bir adam girdi ve şampanya sordu. Eczacı onu tanıyarak gülümsedi. Şişelerin durduğu köşeyi gösterdi. Şampanya şişelerinden bir kule yapılmıştı. Kulenin yanında da maden suyu şişelerinden yapılmış bir kule daha vardı. Şişman adam bu şişelerin etiketlerini, zamanı ve parası olan insanların rahatlığıyla okuyor, seçiyordu. Eveyan, Vittel, Visi, Apollerans, Cevdet Bey... Birden ta bir masanın üzerinde duran tablır çikolatalarını bugün siz yüzünden dükkanına geciken eski nazinin de yediğini düşündü. Sonra konaklarda yaşayan, paşalar da bunlardan atıştırıyor. Ben ne yapıyorum? Ben çalışıyorum. Evleneceğim. Hem abim hasta ama öleceği yok. Türk gibi. Ermeni kadın var. Benim ticaretten sevmeye vaktim kalmadı. Beklemek ne sıkıcı ya. O camın üzerinde ne yazıyor? Tersinden de okuyabilirim. Müstezaharatı tıbbiyeyi ecnebiye. Öteki de tıbbiyeyi Osmaniyeye. Tombul ve güreç adam şişeleri seçti. Ayrıldı. Uşağını yollayarak aldırtacağını söyledi. Eve gidip onları içecek. Hep birlikte yiyecekler, içecekler, gülüşecekler. Ben de evlendikten sonra Eten kuvvet şurubu Kerem Pertev, Krem Pertev. Of, hala bitirmedi mi doktor bu işi? Kapa açılınca hemen içeri gireyim de Atiksin kolonyaları, Katran Hakk'a Ekrem öksürük şurubu, Hünyadi Yanoş müsilleri. Bir kere küçükken hishal olmuştum da ölüyorum sanmıştım. Kimse de öleceğimi düşünmemişti ya. Ama ya ölseydim? Hayır, Heh işte kapı açıldı. Cevdet Bey kadınla çocuğa çarparak bir hamlede içeri girdi. Söylediklerine inanmadan hasta kötü, lütfen acele edin, ölebilir dedi. Doktor köşedeki lavaboda ellerini yıkıyordu. Kim ölüyor, nerede? Şurada hemen yakında, pansiyonda dedi Cevdet Bey. Şimdi gider görürüz, hemen şurada. Hasta buraya gelemez mi dedi doktor. Saçma denecek kadar beyaz, tertemiz bir havluyla ağır ağır ellerini kuruluyordu. Gelemez, ölüyor. Belki ölmez, iki adım. Hemen gidelim, beklemeyelim. Peki peki diye homurdandı doktor. İzin verin de şu çantamı alayım. Doktor kapısının önünde bekleyenlere şimdi döneceğini söyleyerek Cevdet Bey'in peşinden caddeye çıktı. Sonra hastanın derdini sordu. Cevdet Bey öksürük buhranını anlattı. Anlatacak başka bir şey bulamadığı için abisinin verem olduğunu da söyledi. Bunun üzerine doktor kandırıldığını gösteren bir surat takındı. Ama hemen öfkesini unuttu. Biraz da olsa muayene odasından kurtulduğu için oyalanacak bir şey bulduğu için sevinmişti galiba. Yürürken vitrinlere bakıyor, insanları seyrediyordu. Sonra bir dükkandan sigara aldı ve veremin insanı bir anda öldürmeyeceğini, eski bir hastanın nasıl ölüp ölüp dirildiğini anlatmaya başladı. Bu arada geçen bir kadını dikkatli inceledi. Cevdet Bey'e mesleğini sordu. Tüccarlık olduğunu öğrenince hayretini gizleyemedi. Tam Mara sokağı sapıyorlardı ki köşede bir dostuyla karşılaştı. Ona sarıldı ve... Cevdet Bey'in İtalyanca olduğunu sandığı bir dilde ateşli ateşli konuşmaya başladı. Cevdet saate baktı. Üçü çeyrek geçiyordu. Az sonra pansiyondan içeri girdiler. Doktor sıcaktan yakınırken odanın kapısını Marie açtı. Nusret, doktor istemiyorum. Kapayın kapıyı. İçeri karanlık girmesin dedi. Doktor marinin arkasından içeri girdi. Gözünün ucuyla söylenip duran hastaya bir baktı. Çantasını yere bırakırken Marie'e döndü. Onu dikkatle inceledi ve duygulu bir sesle «Jo veus rekonis mademolise çuhacıyon» dedi. Beklenmedik bir hareketle kadının elini öptü. Başını ağır ağır yukarı kaldırırken bu sefer de nedense Türkçe söyledi. «Saadetli familyadaki rolünüze hayranım.» «Nusret, kim bu ne oluyor?» diye söylendi. Sonra doktorun gülümseyerek kendisine yaklaştığını görünce bana doktor değil, soytarı getirmişsin dedi. Ama doktor aldırmamış gülümsüyordu. Neniz var efendim? Ölüyorum, veremim. Doktor öyle olduğuna ne malum diyerek Nusret'in yanına oturdu. Malum. Çünkü ben de doktorum dedi Nusret. Üstelik muayeneye de lüzum yok. Bu aşamadaki veremi hastayı ilk görüşünde her doktor anlar. Baksana şu suratı. Yanaklarım kayboldu. Sen mülki tıbbi eden misin? Doktor gene hoşgörülü bir suratla gülümseyerek demek meslektaş oluyoruz dedi. Mülki tıbbi de askeri tıbbi de çıkanların akıllısı ihtilalci aptalı doktor olur diye bağırdı Nusret. Evet mülki tıbbi de askeri tıbbi de çıkanların akıllısı ihtilalci aptalı doktor olur diye bağırdı tekrar. Doktor gene hoşgörüyle ben akıllı olduğumu hiçbir zaman iddia etmedim, dedi. Sonra galiba hoşgörüsünü değerlendirecek tek insan olarak gördüğü Mari'ye gülümsedi. Nusret, sen nesin? Yahudi misin, dedi. Doktor, İtalyanım, dedi. Sonra başını Nusret'in gövdesine yaklaştırarak gömleğinin düğmelerini tuttu. Müsaade eder misin? Nusret, dur ne oluyor, dokunma bana, diye söylendi. Sonra Mari'nin öfkelendiğini görerek, Peki sinirlenme sinirlenme dedi. Ama biliyorum bunun faydası yok. Birden Cevdet Bey'e döndü. Senden bir şey istiyorum gel buraya. Söz veriyor musun? He? Ben oğlumu görmek istiyorum. Bana onu getir. Cevdet Bey Haseki'de mi dedi? Evet. Haseki'den. Haseki'ye git Ziya'yı getir. Orada teyzesinin yanında kalıyor. Neyimiz oluyorsa işte. O Zeynep Hanım'ı bul. Ve çocuğu al. Cevdet Bey şimdi mi diye mırıldandı? Evet şimdi hemen. Biliyorum oraya gitmek istemiyorsun. Utanıyorsun ama git. Bunu senden istiyorum. Madem bu doktoru getirdin. Bunu da yap bana. Bana son defa oğlumu. Oğlum. Ziya. Bu sırada çantasından stetoskopunu çıkaran doktor. Maşallah siz de... Hiç de ölen bir insan hali yok dedi. Ciğerleriniz çok kuvvetli. Nusret, hadi hadi. Bana bu doktorla kırdılarını söyleme. İşini gör, paranı al. Buna parasını da ver bakalım Cevdet. Başka da istemeyeceğim senden. Bunun parasını ver. Cevdet, başka istemeyeceğim. Cevdet Bey kapıya doğru yürürken durdu. Eski bir sehpanın üzerine kırık bir küllüğün yanına iki altın bıraktı ve bıraktığını Mari'nin gördüğünü anlayınca sevindi. Abisi, çabuk ol çabuk, şu caka arabası, işe yarasın bari, diye seslendi. Beşinci bölüm, Eski Mahalle Cevdet Bey, suçluluk duyarak merdivenleri indi. Arabacıya Hasiki'ye gideceğini söyleyip arabaya bindi. Terleyerek bir sigara daha yaktı. Araba harekete geçip esnek yayların üzerinde tatlı tatlı sallanmaya, görüntüler pencerenin önünden akmaya başlayınca sigaranın da yardımıyla biraz kendine gelir gibi oldu. Niye her şey böyle? Niye ben böyleyim diye mırıldandı. Sabahtan beri başından geçenler bir bir gözünün önünde canlandı. Abisinin ölüp ölmeyeceğini düşündü. Annesi de son günlerine kadar öleceğini tekrarlamış ama son hafta birden değişmiş, kendini iyi hissettiğini söylemiş derken birden ölüvermişti. Ama abisi hala eski tersini sürdürüyordu. O utanç verici konuşmayı hatırlayarak kızardı. Abisi nişanlısını kaç kere gördüğünü sorarken Maria'ya bakıp gülümsemişti. Kiralık arabadan söz ederken de yapmıştı aynı şeyi. Belki şimdi de arkasından gülüyordu. Abisiyle birlikte Ermeni kadının da Gülüp gülmediğini düşündü. Evet, belki şirin ve ilginç bir kadın. Ama ona hayran değilim tabii diye mırıldandı. Bunu nasıl söyledi? Bu artık utanmazlık. Ama ben o kadına hayran olamam. Çünkü en sonunda o kadın bir aile kadını değil, bir tiyatrocu o. Her akşam yüzlerce göz onu seyrediyor. Doktor nasıl elini öptü? Böyle bir şeyi nasıl yapıyorlar? Eğiliyorlar, uzanıyorlar, kadının elini öpüyorlar. Sonra da her zamanki sakin, neşeli haliyle durmayı başarıyorlar. Çünkü onlar bizim gibi değil. Onlar Hristiyan. Abisinin bütün düşüncelerini anlamasına, onu sevmesine rağmen bunların neden ona gösteremediğini düşündü. Çünkü vaktim yok. Ticaretten hiçbir şeye gereken vakti ayıramıyorum. Abisinin sözlerini hatırladı. Paris'e gitti. Buranın hiçbir şeyini beğenmez oldu. Araba köprüyü geçiyor. Tekerlekler köprünün ahşap döşemesini gıcırdatıyordu.